Filemon'la Bowkiss'in resmini yapmak isteseydim, kendime model olarak bu iki ihtiyardan başka kimseyi seçmezdim. Apanasi Ivanoviç 60'ında, Pulheriye Ivanovna ise 55'indeydi. Apanasi Ivanoviç uzun boyluydu. Daima yünlü kumaş kaplı koyun derisi gocuğuyla dolaşır, kamburunu çıkararak otururdu. Konuşurken de, dinlerken de hemen her zaman gülümserdi. Pulheriye Ivanovna biraz daha ağır başlıydı, hemen hiç gülmezdi.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 hiç çocukları olmamıştı. Bu yüzden bütün bağlılıklarını birbirlerine vermişlerdi. Afanasi İvanoviç bir zamanlar gençliğinde gönüllü süvari alayında görev yapmış, sonra binbaşı dek yükselmiş. Ama bu çok eskidenmiş. Öyle ki Afanasi Ivanoviç o günleri pek hatırlamıyordu bile. Afanasi Ivanoviç 30 yaşında evlenmiş. İşlemeli yelek giyen yaman bir delikanlıymış o zamanlar.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 ve bu işin sonlarına doğru dila artık dolaşmaya başlar. Öylesine şeyler saçmalardı ki Pulleriye Ivanovna tek kelime anlayamazdı. Arabacı sonra uyumak için doğru mutfağa giderdi. Pulleriye Ivanovna bütün bu öteberinin gereğinden öylesine fazla kaynatılmasını, tuzlanmasını, kurutulmasını isterdi ki herhalde sonunda tüm ev halkını çatlatacaktı. Avluda görevli hizmetçi kızlar gizliden kilere girip oburca yiyi içtikten sonra bütün gün inleyip durur,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 Bazıları kırmızı olsa da tatsız çıkıyor ama kaşla göz arasında biti veriyordu karpuz. Arkasından birkaç armut yiyordu Afanasi Ivanoviç, sonra Pulheriya ile birlikte bahçeye dolaşmaya çıkıyordu. Bahçe dönüşü Pulheriya Ivanovna kendi işleriyle ilgilenmeye başlıyor, Afanasi Ivanoviç ise ağlıya bakan sundurmanın altında oturuyor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 Tutun ki mutfak da yandı. Daha neler? Aynı anda evinde mutfağında yanmasına tanrı izin vermez. Olursa da o zaman yeni bir ev yapıncaya kadar ambarda yaşarız. Ya ambar da yanarsa? Ne demek istediğinizi tanrı bilir Afanasiy Ivanoviç. Sizi dinlemek istemiyorum artık. Böyle şeyler söylemek günahtır. Bunun için cezalandırır insanı tanrı. Afanasiy Ivanoviç pulheriye Ivan takıldığı için mutlu sandalyesinde otururken gülümSüyordu.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 Bunlar Afanasiy Ivanoviç'in çok sevdiği patates ve kara buğday lapalı. Afanasiy Ivanoviç giriyordu araya. Evet, çok severim patatesli kara buğday lapalı böreği. Hem yumuşak olur hem ekşimsi. Evde konuk varken Pulheriya Ivanovna genellikle çok heyecanlı olurdu. İyi yürekli ihtiyar kadın. Her şeyin konuklar için olduğunu düşünürdü. Benim için çok zararlı olmasına karşın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 Ölümün beni almaya geldiğinin işareti bu, deyip duruyor, hiçbir şeyde onu bu düşüncesinden vazgeçirmiyordu. Gün boyu kara kara düşünüyordu. Apanasi İvanoviç boşuna onunla şakalaşıyor, neden böyle üzgün olduğunu anlamaya çalışıyordu. Pulheriya Ivanov'na ya susuyor ya da Apanasi İvanoviç'in içini hiç de rahatlatmayan şeyler söylüyordu. Günden güne belirgin bir biçimde zayıflıyordu Pulheriya İvanoğlu'na. Neyiniz var Pulheriya İvanoğlu'na? ''Hasta mısınız yoksa?'' ''Hayır, hasta değilim Afanasi İvanoviç. Özel bir durumu açıklamak istiyorum size. Bu yaz öleceğimi biliyorum. Ölüm kapımı çaldı artık.'' Afanasi İvanoviç'in yüzü allak bullak olmuştu. Yine de içine çöken hüznü yanmaya çalıştı ve gülümseyerek şöyle dedi. ''Neler söylüyorsunuz öyle? Aklım almıyor Pulheriya İvanoğlu'na. İlaç diye içtiğiniz o suyun yerine şeftali suyu mu içtiniz yoksa?'' Pulheriya İvanoğlu'na